درس. Evet. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ayın 12'si, değil mi? 12 Ekim 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. İnnel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevaasav bil hakkı. ve tevaasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet bu haftaki sohbetimiz kayıt dışı sohbet yapıyoruz. Sorularımızı alabiliriz. Buyurun. Şimdi e, şu kadarcık cevaplayayım. Şimdi sizin o e, sorduğunuz soruda şöyle bir şey geçiyor. Ehlullah'tan bir kısmın bu sözü e, söylemiş. Rabia Adebiyye'nin de söylediğine dair kitaplarda eserlerde geçmekte. Diyor ki ee, İlahi Ya Rabbi nida ediyor Allah-u Teala'ya Rububiyet hakkındaki sırrını ifşa edersem sana ibadet edecek kul bulamazsın diyor. İşte bu söz birkaç ehlullahın da söylediğine dair kitaplarda geçmekte. Şimdi burada rububiyet sırrının ifşa edilmesi meselesi rub, rububiyet Rab'lık sırrı yani. Rab neydi? Terbiye eden, ıslah eden, yani bizim terkibimizi oluşturan Allahu Teala'nın bize münhasır, bize özel cihetten bizimle e, irtibata geçtiği tecelliler yoluyla. İrtibata geçtiği yoldan, has bir yoldan, isimlerinden, esmalardan belli bir e, isimlerinin terkibiyle bizim terkibimizi oluşturmasına Rabbi has diyoruz biz. Bunun da ayağını sabiteye göre yaratıyor. Tabii ki bu da e, kulun ayağını sabitesi hangi e, esmaların hangi oranlarda terkip edilte, de e, zuhur etmesine işte biz buna ayanı sabite diyoruz. Zuhur etmesine verirken o mahalde o, o mertebede zuhur etmesine ayağını, yani mana da bu. ayanı sabite manadır. Tabii. Varlık bulmamıştır henüz. Tabii, tabii. Dolayısıyla buna işte e, Rabbi has diyoruz. Yani kulun hangi isimlerden terkip edildiğini ve hangi oranlarda terkip edildiğini ortaya çıkaran bir şekil formül şimdi Rab kelimesini bu şekilde anladıktan sonra hani e, sana kulluk edecek kul bulamazsın rububiyet sırrını ifşa edersem demesinde çok yönlü farklı farklı e, bu sırrı izah etmeye yarayacak yönler var ama her yöne girilmez şu kadarını söyleyelim Şöyle dersek artık bunun tefekkürü size bırakıyorum yani. Siz kendiniz tefekkür edip bir şeylerin bağını, bağlantısını bulmaya çalışın. Allah'tan gayrı alemde hiçbir şey yoktur. Gerçek vücut sahibi olan Allah'tır. Ve bu alemde bizim var diye kabul ettiğimiz her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Başka bir şey değildir. Yani vücut olarak Allah'ın vücudunun yanında vücut sahibi başka ikinci bir varlık asla ve kat'a yoktur olamaz. Tek vücut sahibi var o da Allah Teala. Peki bütün bu mevcudat ne? Bütün bu mevcudat Allah'ın ilminde ki ilmi suret. Hatta bunu teşbih tahtı almasın örnek olarak verdik. Ne dedik? Hayalimizde biz bir hayalimizde bir şeyleri hayal etsek Ayşe teyze Fatma teyze Hasan amca meselesinde olduğu gibi ilk sohbetimize dile getirdiğimiz. Bu hayalimizdeki kurduğumuz bu mevcudat nerede? Hayalimizde. Bir vücutları var mı? Asli bir vücutları kendilerine has bizden ayrı yok. İşte biz de Allah'a nazaran onun ilmindeki ilmi suretler olmamız hasebiyle bir şeyimiz yok bizim. Varlığımız yok. Şimdi bu cihetten baktığımız zaman Bakın çok çok sırlar var. Eee Teala bir şeyi yaratmayı murat ederse önce onu kulunun kalbine o şeyi istemeyi gönderir. Kul o şeyi ister, murad eder, talep eder. Allah Teala da onun duasına işte duaya icabet dediğimiz mesele. Duasına icabet etmiş olmak sünnetullah gereği, duasına icabet etmiş olmak gereği o istediği şeyi de açığa çıkarmış olur. Ama bu neye göre? Yine ayağını sabiteye göre. Yani ayağını sabitesinde varsa bu dua ettiği, talep ettiği şeyi alma, kavuşma, vakti saati geldiyse istemeyi istemeyi veren de odur. Yani hatta denilir ya e, vermeyecek olsaydı istetmezdi gibi. Ama nice isteyenler de var ki istedikleri verilmemiş. O da ayrı bir şey şimdi. Bunu tabi e, kaydı olarak ele almamak lazım yani her istediğine insan kavuşacak diye bir şey yok. Ha ama samimiyet içerisinde yapılan dua ile bu dünya hayatında eğer istediğine kul kavuşamasa bile ahirette o duasının karşılığı olarak ya ona nimet artışı verecek Allahu Teala ya da günahlarını silecek. Ha bu manada bakarsak genel çerçevede evet her istediğimizin karşılığı var bu manada bakarsak. Ama sadece dünya bazında bakarsak Bazen dünyada istediği olmaz insanın tabi. Yani tabi mantıklı şeyler de istemek lazım. Bu da ilimle olacak bir şey. Yani ilime ilim sahibi olan insan isteyeceği şeyi de bilir. Ne isteyeceğini de bilir ona göre ister. Hani hep örnek veririz deriz ya bir çoban okumamış eğitim almamış. Ben işte falanca şehre vali olmak istiyorum. Allah'ım beni vali yap dese bunun duası icabet edilecek bir dua değil yani. O vali olabilmesi için o eğitimi yapıp tamamlaması lazım ki ha çobanlıktan sonra yine o eğitime geçip de tamamlarsa yaparsa nasibinde de kısmeti varsa evet o eğitim bittikten sonra vali olur ama eğitim olmadan vali olunmuyor. apaçık aşikar bunun gibi allah Teala'dan bir şey isterken olmayacak e, duaya da amin demenin bir anlamı yok tabi insan isteyeceğini de bilmesi lazım ama olabilecek şeyleri isterken de sınır gözetmek yani şey davranmak İstekte e, ne derler ona? Tevazu göstermek de hoş değil. Yani Allah'ın hazinesi geniş. Makul şeyler istedikten sonra bol bol istemek lazım. Kul bir şeyi istenesine Allah-u Teala verdiği zaman kula istettirir. Ondan sonra da onu yapar. Şimdi buraya bakın. Bu e, denkleme iyi dikkat edelim. Kula önce istettiriyor sonra veriyor. İstettiren kim? İstettiren Allah. Aslında sist, bak sistem olarak baktığımız zaman sistem işliyor. Ya işte şeytanın durumuna düşüyor ama burada insan o zaman böyle düşünceye girdiği zaman ne, ne gibi şeytan durumuna düşüyor? Yani yani bana sen yaptırdın gibi oluyor aşağı aşağı yani. Şimdi bak İl iş işin hakikatinde işin hakikatinde bir yerde evet sen yaptırdın sözü doğru ama mertebesinde değilse kişi ki şeytan da o mertebesinde değildi. O zaman o söz o kişi için Küfür oluyor. Aynı o Hazreti Ömer zamanındaki hırsız meselesinde. Ne dedi hırsız? Hı. Hazreti Ömer yakalattığı zaman niye hırsızlık yaptın dediği zaman Allah yaptırmasaydı ben yapmazdım. söylemez. Şimdi bak burayı iyi anlayalım. Allah yaptırmasaydı ben yapmazdım diyor. Ne, neden böyle söylüyor? Sözü doğru mu? Hangi mertebeden bakacağız Ona, o önemli. Eğer üst mertebeden bakacaksak sözü doğru. Ama hırsız o mertebenin adamı değil. Hırsız o ilmi o mertebede yaşayan bir insan değil. Sadece o sözle Hallenmiş biri. Aynı bir örnek daha vereyim. Hallaççı Mansur'un enel hamak enel hak demesiyle bugün sokaktaki bir adamın ilimden haberi yok, şundan haberi yok, bundan haberi yok, ilmi halden haberi yok. Bu bilgileri okumuş, o da kalkıp da enel hak dese aynı şey mi? Ya, söz, söz aynı enel hak. Allahçı Mansur'un dediği söz de aynı, sokaktaki hiç ilim sahibi olmayan insanın da dediği söz olarak, söz aynı kalıp olarak, enel hak. Ama Allahçı Mansur o mertebede olarak o sözü söyledi. Dolayısıyla ona vebal binmez. Ama ilim sahibi olmadan, takriden ben enel hak diyen insana orada vebal biner, hesap sorar valla. yakından e, söyledi, Tabii, şimdi bu mesele de böyle. Şeytanın orada evet beni sen saptırdın demesi evet hakikat. Hakikat cihetinden hakikat. Ama şimdi beni sen saptırdın. Ama sapmanın şekline baktığımız zaman nasıl? Sapma neden kaynaklanıyor? Onun istidadından kaynaklanıyor. Ayağını sabitesinin gereği. Şöyle örnek verebilir miyiz hocam? Mesela Allah bize aklı vermiş. Açın camdan açın. At kendini. Allah beni kurtarır. De, tabii Allah. Şimdi eğer Allah beni kurtarır ha, Tam Kami iman ettiyse. İmanı çok çok üst derecedeyse o adam atlar aşağı. Ama işte o, o, o insanı da çok... Heh, işte o, o insan kaç tane çıkar? Atladıktan yani, sonra oraya. Allah'ın makamında, makamında, makamında olması lazım. Ha onun atladığını görüp de. aa bak bu atladı kurtuldu Allah kurtardı. Demek ki beni de kurtarır deyip de. O makamda olmayan insan atlarsa aşağıya asfalta yapışır. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ölür gider. Öyle bir şey yok. İşte burada... Tabii ki. Yani o makamın adamı olduğu zaman kişi, bakın şimdi konunun anlaşılması için belki atlayarak ifade edeceğim bazı şeyler ama eee puzzle'ın parçaları gibi bir araya getirirseniz daha da oturacaktır. Mesela Allahu Teala'nın naz ehli dediği kulları var. Allah Mutin ibn Arabi Hazretleri Allah'ın gelinleri der bunlara. Mutin ibn Arabi Hazretleri der ki: "Allah'ı seviyorsan bela ve musibetlere hazır ol." Allah seni seviyorsa Paçayı yırtın, nazehlisin, Dilediğin gibi cilveni yap Allah'a. Bak şimdi arada çok büyük fark var. Evet. Allah'ı seviyorum diye çıktıysan ortaya bela ve musibetlere hazır ol. Çünkü seviyorum dedin, iddia ettin. Allah iddia edeni sınar. Neye iddia edersen et. İster manevi alanda iddia et. ister maddi alanda, ister işinde gücünde. Ben bu işi çok mükemmel yapıyorum. Ben motor ustasıyım. Harika motor yaparım. Benden iyi usta yoktur de. Veya onda bunda. Neyse. Ben Serhat dese ki ben mükemmel pasta yaparım. <gülüyor> o kadar lezizdir. Benim yaptığım pastayı Bursa'da kimse yapamaz dese Allahu Teala o pasta yapışı iddiasından onu sınar. Bunun gibi yani iddia sahibi sınanır. Onun için e, huzur bulan insan iddiadan kendini kurtaran insandır. Bütün iddialarından kendini kurtarırsa en mutlu en huzurlu insan odur. Biz günlük hayatımızda belki fark etmiyoruz ama... ...şöyle bir hayatınızı analiz edecek olursanız... ...derin bir tefekkür edecek olursanız... ...birçok şeylerde iddiamız var bizim. E i̇ddiamız olunca da Allah sınıyor işte. Bu sefer zorluklar çıkıyor karşımıza. Halbuki iddia olmasa... ...tam bir teslimiyet göstersek... ...Rasulullah Efendimiz ne diyor? Siz Allah'a gerçekten... ...samimiyet ile tevekkül etmiş olsaydınız... ...aynı sabahları... ...yuvalarından kursakları boş olarak çıkan... ...kuşlar gibi sabah evinizden çıkar... Akşam rızıklarınızı almış olarak evinize dönerdiniz. Resulullah Efendimizin hadis şerifi var burada. Da, Kuş misali bu şeyde ayette. hadiste geçiyor. Şimdi tabii rızık rızık meslesi e, tevekkül etmekle alakalı bir mevzu. Biz insan zaten bu rızık konusunda tevekkülü en zayıf, en çok zafiyete düşen de insan. Maalesef. İnsandan gayrı alemde, kainatta rızık derdine düşen hiçbir mahluk yok. O da çok enteresan. Yani, Ölü gibi. Rızık, yaratılış, özelliği öyle abi. yaratılış özelliği öyle. Neden? Şimdi, şimdi bakın. Yaratılış yaratılış özelliği neden böyle? İnsan neden rızık davasına da düşüyor, derdine düşüyor? Veyahut da Allah ile neden cedelleşiyor? Allah ile cedelleşen bir tane mahluk yok insandan başka. Cinler de dahil Allah cedelleşmez Allah ile. Cinler Allah'a şirk koşmaz. Şirk sadece insanda var. Cinler Allah'ı bilir, kabul eder, eder ha inkar eder. Bak cinlerin kafiri var. Şirk koşmaz. Burayı iyi anlayın bak. Şirk ayrı bir şey. Ortak koşmak. Allah ile başka ilahlar da edinmek. Dolayısıyla Muhittin İbn-i diyor ki alemde insandan gayrı şirk koşan hiçbir mahluk yoktur. Şimdi insan neden şirk koşuyor veyahut da insan Allah'la neden cedelleşiyor? İşte bu da insana yerleştirdiği sırdan kaynaklanıyor. Allahu Teala insanı öyle bir yaratmış ki iki elimle yarattığım diyor. Bakın Allah'ın tek eliyle yarattığı varlıklar var. İki elimle yarattığım dediği insan var. Bir de elini dahi zikretmeden melekutuyla yarattığı varlıklar var. Şimdi insan için iki elimle yarattığım yani cemal ve celal sıfatları tam kamilen bütün kendinde olan vasıfları e, verdiği tek varlık insan. İnsan belli bir mertebeye geldiği zaman nefis terbiyesi tezkiyesiyle bu kendindeki sırrın hakikatine vardığı zaman işte İlman bugün sormuştu lübü meselesine de girelim diye bir yerde ona da girmiş oluyoruz. Özün özü sırrın sırrına vakıf olduğu zaman insan bu özün özü, sırrın sırrı işte rububiyet sırrına da açılıyor bu kapı. Yani insana allah Teala her özelliği tam kamilen verdiği için insan Allah ile cedelleşmiştir. Biz Allah ile cedelleşmemizin sebebi nefsimizden kaynaklanıyor. Nefsimizin hakikatinden. Bak şimdi burayı iyi anlayalım. Nefsimizin hakikatinden. Çünkü nefsimizin hakikati gereği biz bize emreden başımızda amir kimseyi kabul etmeyiz. Yaratılışımız bu, bu şekilde yaratılmış. Yani emret bize bir emreden, bizi güdüm altına alan bir iradeyi kabul etmeyiz. Neden? Allah o sırrı bize verdiği için. Hangi sırrı verdiği için? Allah'ın üzerinde Allah'a hükmeden bir güç kuvvet var mı? Yok. Adem kendi suretimle yaratıldığı bilmiyor mu? Heh, işte ben Adem'i kendi sureti Üzere yarattım Resulullah Efendimiz'in Allah Adem'i Sureti kendi sureti üzerine yarattı Hadisinin açıklaması bu işte Yani bu sır denilen Mevzu bu işte bunun için insan itiraz ediyor Karşı çıkıyor kabul etmiyor Neden Kendindeki o sırdan Kaynaklanan emanet Kuvveti kendine Mal ettiği için Bütün mesele bu Evet. Onun emanet farkına, farkına vardı mi? mı Allah'a teslim ediyor zaten. Evet o emanet kuvvet bizde var. İşte bu kuvveti ne yapıyor kişi? Bu kuvvet benim dediği an Rab'liğini iddia ediyor. Aynı zamanda ilmi suretsin. Ama bakın ilmi suret olmak ayrı bir benzi. Şimdi ilmi suret o hakikatleri zaten idrak etmiş olsa bunun da emanet yani olarak kabul et Tabii. Allah'ın zatında tabii ki ilmi suret. Şimdi bu hakikatleri idrak etmiş olsa zaten emanet olduğunu bilincine varacak. Fakat bu hakikati idrak etmediği için bana verilen bu sır diyor, işte bu sır kendi içinde, duasında adeta onu şey yapıyor, iti, e, ne diyelim, tetikliyor. Davranış biçimi oluyor. Tetikliyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben benim üstümde emir veren kimseyi kabul etmem. Bana, e, ben kimseye itaat etmem. Ben hürüm. Zaten insanların birçoğunda bunu görürüz bakın. İnsanların birçoğu bu duygu, bu ego dediğimiz o kadar çok açığa çıkar ki Hı. ben hürüm kardeşim bana kimse emir veremez. Kimsenin emir altına girmem. tabi çok. Tabii. Ene benlik. Yani bu aslında bu bu kuvvet nereden geliyor işte bizdeki o sırdan geliyor. Yani o, o şey e, rububiyetin sırrı dediğimiz mesele var ya buradan geliyor işte. Yani Allah Teala bize verdiği nefse bu sırrı yerleştirdi. Peki şöyle kendi kuvvetin kendi kuvvetindeki bir gücü bize aktarmış oluyor. Aynadaki yansıması. Yansıması. Tecellisi. Evet. Yani kul olmak istemiyor. Allah'a kul olmak istiyor. Hakikat tarafıyla bir de böyle var. Yani. Yani... Ha, bunu hakikati idrak eden, bu hakikati idrak edip de ha bütün özgürlük denilen şey, hürriyet denilen şey gerçek manada Allah'a kullukmuş. Bunu anladım deyip bu sefer ne oluyor? Çünkü hürriyet odur. Hakiki manada hürriyet Allah'a kul olduğunu idrakine varmaktır. Bunun ötesinde hürriyet yoktur yani. Başka hürriyet yoktur. Çünkü e, mutlak manada hürriyet yaratılmış için mevzu bahis değildir. Böyle bir şey yok. Bakın mutlak manada hürriyet yaratılmış ne olursa olsun insan, cin, melek ne olursa olsun hiçbir şey için mümkün değil yani. <gülüyor> Tabii sisteme aykırı bir şey. Mutlak manada hürriyet ancak Allah'a aittir. Tabii perçemden çekiliyor çünkü. Herkes çekiliyor. O zaman bu manada, ha, o zaman kula düşen ne oluyor? O zaman kul kulun anladığı hürriyet ne oluyor veya anlamamız gereken hürriyetten anlamamız gereken ne oluyor? Allah'a gerçek manada kul olmayı idrak etmek, kul, o zaman hürriyetine kavuşmuş oluyor işte. Gerçek hürriyet bu olmuş oluyor. Tevhid akı sure gibi. Yalnız sana ibadede senden yardım isteriz. Tabi, tabii ki. Yani onun onun kulu olduğumuzun idrakine varmak işte. Ha, başka hiçbir şeyin değil. Sadece Allah'ın kulu olduğumuzun idrakine varmak. Şirklerden arınmış, temizlenmiş bir vaziyette. Tabi. Burada şimdi gene farklı vecihlerden hep mesele anlaşılsın diye izah etmeye çalışıyoruz. Rububiyet sırrı meselesinden. hani İşte burada e, insanın Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri bir de şu örnekten girelim. Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki Allahu Teala fütahata geçiyor. Bana seslendi. Bütün yaratılışı ilk yaratılıştan itibaren her şeyiyle bana açtı gösterdi. Ben de izledim, seyrettim. Sonra bana dedi ki: "Bunda karıştırılacak bir şey var mı? Anladın mı?" Ben de "Anladım." dedim. Sonra "Resulullah Efendimizin imana daveti üzere davetime davetine icabete döndüm." diyor. Bakın bu aslında çok büyük bir kelime. Bak buradaki iyi analiz edelim bak buradaki sırrı. Bütün hakikati, yaratılışın her şeyini bana göstermiş olmasına rağmen Allahu Teala ne diyor? Resulü. Resulullah Efendimizin imana daveti üzere davete icabete döndü. Ve devamında diyor ki Resulullah Efendimizin yolundan Allah bizi ayırmasın. Onun davetinden ayırmasın. Yani Resulullah Efendimizi devre dışı bırakmıyor. Bırakılamaz böyle bir şey. Mümkün değil. Sistemi anlamış. Sistemi anlamış. Evet. Çünkü onu o Allah'ın gösterdiği bütün o ilk yaratılıştan itibaren gösterdiği bütün sırları Resulullah Efendimiz'in nuru ile idrak ettiğinin bilincinde. Onun için diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in nurunu devre dışı bırakamaz. Çünkü Resulullah Efendimiz'in nuruyla görüyoruz biz. Bak Ne duyuyorsak, ne görüyorsak, ne tat alıyorsak, ne zevk alıyorsak, ne lezzet alıyorsak, ne terakki ettiysek... Neleri müşahede ettiysek hepsi, bir cümle hepsi Resulullah Efendimizin nurunun bizde o nüvesinin bulunmasından kaynaklanıyor. Eğer o nüve bizde bulunmasa, o nüve işlevini yerine getirmese biz bunların hiçbirini yapamayız. Çünkü ilk yaratılan Resulullah Efendimizin nurudur. Hakikati muamele. Dolayısıyla her şey onun içinde dürülmüş olarak mevcuttu lüppü bir cihetten gene bu da lüppü her şey onda o noktada o ilk yaratılan nurda mevcuttu ne şekilde dürülmüş yani nasıl bir hokka içinde mürekkep düşünelim bir hokkanın içerisinde mürekkepte 300 sayfalık kitap vardır ama nerede o şu an hokkanın içinde ne oldu o, o hokkanın içerisinden kamışla yazılarak ne oldu 300 sayfalık kitap oldu Neler neler ne sırlar ihtiva ediyor değil mi? Baktığın zaman ama mürekkep. O mürekkebe baktığın zaman orada sır yok. Orada o manalar yok. Altı üstü mürekkep. Ama, o noktada kainat var ya. Heh, ama açtığın zaman birçok kitap oluyor. Ve o kitaptan ne ilimler çıkıyor. İşte e, dürülmüş olarak da hakikati Muhammediye'de, nuru Muhammediye'de bütün bu tafsilat mevcut idi. Allahu Teala o hakikati Muhammediye'yi de açınca... İşte alem dediğimiz, alemler dediğimiz bu alemler halk olunca tafsilatta zuhur açar açarız. Bu Nur-u Muhammedi'nin izlediği o itiraz etme şeyi de var, özelliği de var. E tabii bakın Nur-u Muhammediyeyi nereden yarattı Allahu Teala? Evet. Ne diyor kutsi hadiste? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Bilinmekliğimi murad ettim. Adem'i halk ettim. Peki o zaman e, va'sede vücut nasıl oluyor şimdi bu ayetle o? Va'detti vücut bu işte nattığımız. Zirvucu da anlattınız. Bu ayette ters düşüyor mu? Hangi ayetle? Ben bir gizli hayattım. Hayır bu kutsi hadis, ayet değil. Bilmeyi Bakın şimdi nasıl anlayacağız bunu. Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi yani murad ettim. Yazıldı. Bakın bilinmeyi murad ettim. 20. Adem. Adem'i halk ettim. Hayır çıkmaz. Asla çıkmaz. Öyle bir şey olur mu ya? Bu söylediğiniz defa yürünen. Çıkma. Çıkma. yanlış yanlış. Edeceğiz. Sözün yanlış veçesinden bakıyorsun. Nereden çıkar dedin abi? İlmi, yani. i̇lmi sabit İlindeki olmalı. İlmi süreklerdir dedik. Vahdede vücuttur. Allah var. Hayası yoktur. Eyvallah. Hayaldir dedik. E peki ben bir biz nazineydim. Bilinmeye arz ettim diyor Allah'a sayı. Nasıl tanıyacaktı Allah'ını? Allah kendisini bize bildirir. Biz Allah'ı bilemeyiz. Biz Allah'ı... Bakın Allah... ilmindeki İlmindeki ilmi suretler olarak bizi halk ettiğinde ilmindeki ilmi surete kendini ne kadar tanıttıysa o kadar biliriz. Hiçbir varlık Allah'ı kendiliğinden bilemez. Nasıl bilebilir? Allah'ın bildirmesiyle bilebilir. Bildirdiği, kadar. Bildirdiği kadarıyla evet. bilir ve bildirmesiyle bilir. Evet. İşte onun için diyor ki Muhittin İbni Arabi ve diğer ehlullah hakkı hak ile bildiysem bilmen kamildir. Hakkı nefsinle bildiysen ona itibar etme. Bilemezsin. Hakkı hak ile yani onun bildirmesiyle bileceksin. Hakkı hak ile bildirsen bilmen, bilişin, bu biliş kamil biliştir. Çünkü o sana bildirir. Sen kendi kendine bilirsen neyle bilirsin? Aklınla bilirsin. Akıl nedir? Yaratılmıştır. Bugün yazdık işte. Bir yere kadar. Bir He, bir yere kadar. Ötesine geçemez. Yani bu sefer tefekkürde derinleşemezsin. Kalbi meseleleri idrak edemezsin akılla gidersen. O zaman o Nur-u Muhammediye'nin içerisinde Allah'ın dışında her ne yaratıldıysa hepsinin de ilgili bir bağlantı var. Nur-u Muhammediye bütün alemde yaratılmış ne varsa hepsinde bağlantılıdır. Evet. İşte o Nur-u Muhammediye'den o Nur-u Muhammediye'ye ne diyoruz? Biz Ahmet diyoruz. O lübülüp de onun içinde. Lübülüp o zaten. Evet. Nur-u Muhammediye'ye biz ne diyoruz? Ahmet diyoruz. İlk yaratılan, ilk sebepsiz yaratılanın ismine biz ne diyoruz? Ahmet diyoruz. Resulullah Efendimiz'in hatta anlatılır ya eserlerde de geçer. Resulullah Efendimiz'in gökteki ismi. Hakikatin de gökteki ismi değil bu. Resulullah Efendimiz'in ilk sebepsiz yaratılan o Nur-u Muhammediye oluşunun ismidir Ahmet. Abi teşvikte hata olmasın. Şöyle bir örnek vereceğim allah Teala kendi karşısına bir suret olarak aldı yani. Bir hayali olarak diye düşünelim yani. İlmi, İlmi suret olarak. olarak düşünelim. Tamam yani. aynadaki, aynadaki yansıma. Yani yansıma olarak. O yansımada yani işte tavsilatı ayırdı yani. Ayırdı ayırdı ayırdı yani. Şimdi Hakkati Muhammed'i sevgisinden hak ya yani. Evet. Sev, sevgi vardı yani. O sevgiyi anlatmak istedi yani. Evet. Evet. O sevgiden çıkmadı mı bunların hepsi yani? Tabi sevgiden çıktı. Allah yani, kendinden kendine olan sevgisinden çıktı her şey. Allah alemi sevgiden yarattı. O zaman yani kuvvetinden girdi, sevdi. Aslında ahmeti. kendini sevdi. Sevdiği Ahmet kim? Kendinden gayrı değil ki. Yani tek tek bak, or, orta bir, orta ortada bir ortada bir aile var. var değil mi yok. Hocam? Nasıl? Az önce ben sevgiden bahsetmiş. Zahirin tamam. sevgiden bahsetti de mi var? Var Şimdi bakın. Allah diyor ki bak ilk yaratılışta o kutsal dizde geçtiği ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Adem'i halk ettim. Allah neden bilinmeyi murad etti? Kendine olan sevgisi Allah zatı itibariyle biz Allah'ın zatı hakkında hiçbir bilgiye sahip olamayız. Bir defa zatını hiçbir şekilde tefekkür etmeyelim. Orayı geç. Oraya ne diyoruz? La taayyün mertebesi. Yani taayyünün olmadığı başlangıç noktasının hareketin olmadığı yer la yok. Taayyün yok. La yani bilinmezlik, zatın. Bilinmezlik, bilinmezlik, bilinmezlik. Mutlak bilinmezlik. bilinmezlik. Yani orası hiçbir şekilde hiçbir varlığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle dahil. Bilemeyeceği bir alan. La taayyün mertebesinde Allah zatıyla kaim iken ne dedi? Bunlar tabii biz zamansal faktörü biz anlatırken konuyu anlatmak adına zamanı ortaya koyuyoruz. Yani zaman yani. olagöre yok. Orayı burada bak zamanı Allah adına da Allah'ın bir şeyleri yaratması mevzusunda zamanı düşünce bulursak hata ederiz. Bak evet. çok püf noktasıdır bu. Sakın ha. Allahu Teala bir şeyleri yaratırken onun hakkında zaman düşünmeyelim. Olur. Yani öncelik sonralık sırası yok. İşte şöyle yaptı da düşündü de ben bunu böyle yapayım dedi de böyle yok öyle bir şey. Zamanı Allah nezdinde kaldırıyoruz. Onun için diyoruz ya zatla ilgili alakalı mertebeye bizim aklımız ermez. Orayı bir geçeceğiz. Burada Allah kendini öyle bir sevgisi muhabbeti vardı ki bu kendine yani kendi özelliklerini kendi zatına bu muhabbetinden dolayı sevgiden yani Allah alemi sevgiden halk etti. Her şeyin yaratılışı sevgidir. Sözümüz buraya geliyor. Bu sevgiden kendine olan muhabbetinden işte Nuru Muhammediye yani Ahmedi halk etti. Halk ettiği şey kendinden ayrı değil. Kendine olan sevgisi yani. Çünkü ilmi süreyse zaten İlmi surez zaten. zaten. Yani bunu bu tarif etmek biraz zor, hakikaten zor yani. Yani şöyle insanlar yani. pardon, insanlar müşahat bir şey varmış gibi hayal ediyor, aslında yok. Yok. Yok. Tabii. bak. Zahiren bir şey yok. Yok, yok. Zahiren algı bizim kafamızda. Zaten zatun düşüncesinde e, kuvvetle fiile çıkan bir hadise. Yani ilmindeki ilmi suret derken, o zaman ne oluyor? Bu kendi, hani olur ya insan, bakın teşvikte hata almasın. Sen. Kendiniz düşünürken bir mesele hakkında bir 3-5 kelime bir araya getirirsiniz. Ve kendi kendinize dersiniz ki ya ne de muazzam konuştum ya. Mesela fikri aklınızda, beyninizde. Bir konu hakkında bir fikir oluşturursunuz 3-5 kelime. Kendi kendinizi översiniz. Ya nasıl bu kelimeleri de böyle güzel bir araya getirdim. Ne muazzam bir dizayn yaptım bu kelimelerde. Harika bir sanat eseri oldu dersiniz misal. Teşbikte hata olmasın adeta Allah-u Teala'nın halk ettiği işte bu kendindeki özelliği nasıl ki biz kendimizdeki o ilmimizin verisini eğitimimizin verisini o hayalimizde o kelimeleri oluşturarak diyoruz ya o benim sanatım diyoruz o kurduğumuz kelime ne müazzam oldu ya ne mükemmel oldu. İşte Allah-u Teala da kendindeki özellikleri topyekün ortaya zuhur ettirip çıkartacağı ama nerede aşağı mertebede mertebeleri karıştırmayalım. La mertebesinde değil. Aşağıya indi mi mertebeler giriyor devreye. Birinci taayyün, ikinci taayyün aşağıya mertebeler giriyor. Burada ne yapıyor Allahu Teala? İlmindeki ilmi suret olarak bu mükemmelliği ortaya koyuyor işte. İşte iki elimle yarattım dediği Adem'in hakikati oraya dayanıyor işte. Adem'in iki eliyle yaratılması ki Nuru Muhammediye esas yaratılan iki eliyle yaratıldığı nur Muhammediye'dir Allahu Teala'nın. Yani sebepsiz yaratılandır. Oradaki Adem'dir aslında iki elimle yarattığım dediği diye zikrettiği. de zikrettiği. Yani. Adem'in özü de onun içinde onun yani. Içinde, hani Adem e, derken Adem'in direkt zati şahsına işaret olarak alırsak iki elimle yarattığım meselesini belki o zaman mesele biraz e, şey kalır. Eksik kalır. Evet. Ama Adem'in hakikati olan öz nüve nur Muhammediye'de olan şekilde alırsak o zaman yerine oturur. Hatta Resulullah zaman, Efendimiz... Her şey değil. İlk başlangıç iki eliyle. Ondan sonra melekler devreye girdiği için el de çıkıyor devreden. İşte dedik ya yaratma üç şekil Allah'ta. İki ile yarattığı var. Eliyle yarattığı var. Ol demesiyle yarattıkları var. Ama yine özünde her şey nuru muhammediyeden Nur çıkıyor. Yani i̇lk ilk nüve iki yarattığı oluyor. Ondan sonra onun teferruatları o zaman melekler aracılığıyla. Tabii. Şimdi, Yok, şimdi baştan zaten siz bu konuyu Şöyle kısa bir özetlemiştir. Niye tekrar başa döndük ben onu beraber? Otursun diye. Yok, özetlediniz. Orada zaten oturdu. Oturmadı. oturmadı. Sen, Sen de. de oturmadı. Ben o soruyu sordum. <gülüyor> Orada bir izahatınız olacak diye sordum. Yani nasıl bir izahat olacak? Kısa bir izahat olacak. Tekrar böyle bir... Şimdi bu izahatımız anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ya. Onda sıkıntı yok. İnşallah. Oraya yani itiraz ettiğimizden dolayı soruyu sormadık yani. Soruyu sorma nedenlerimiz oraya itiraz etmek için, çürütmek için sormadık. Yani onun karşılığında o nereye koyacağız diye sorduk. Bakın ben ha, gizli bir hazineydim, ee, bilinmek istedim, murad ettim, açığa çıkarttımı ilmi ilmi hakikatlerden çıkarttığın zaman o zaman burayı anlamamışsın demektir. O zaman anlattığımı, izah ettiğimi anlamamışsın demektir. Tamam onu anladık ama onun karşılığında o... Kerem diyor ki ben bir gizli hazineydim bilinmeyi murat ettim. Evet. E Bilinmesi için bir şey olması lazım. İşte bilin, işte o da zuhur eden de işte, hakikati Muhammediye. Oradan evet. bilinecek. O bilecek. Şöyle hatırlayalım hocam. Mesela Adem aleyhisselam gökyüzünde peygamberimizin okudu. Evet. Kim bu dedi? Cennette ismini gördü. Ben geldim. Evet. Ne giriyor bacağım? Yani o işte daha sonra, sonraki, sonraki, sonraki safhalar onlar. Mesela Resulullah Efendimizin yine bir hadis-i şerifi vardır. Adem su ile çamur arasındayken ben nebiydim der. Evet. İşte burada kastettiğine nuru Muhammedi işte yani hakikati Muhammedi. Ahmet, Ahmet, Ahmet olma hali yani. O boyut, evet. o mertebe yani. Çünkü Zaten tabii ilk peygamber gökte Ahmet kelimesi geçiyor. Öyle tabii gö Gökte Ahmet derken nuru Muhammedi kastediyor. Tabii. Bu nur işeyinin bir sorun mu olsun da abi? Şimdi hakikati Muhammediye nuru Muhammediye bunlar aynı şeyler değil değil mi abi? Aynı. Aynı. Aynı aynı. De aynı, şey. De aynı şey. aynı şey hocam. Hakikati Muhammediyenin farklı vecihlerden farklı isimleri var. Neden? Mutasavvıflar tasavvuf istilahlarında ha. farklı isimler kullanmış. Küllî akıl, mi? ilk akıl, kalem, levh-i evet. mahfuz, nefs-i küll, nur-u Muhammediye. Bunların hepsi hakikati aynı hakikati. Aynı hakikat. Aynı hakikat. Hepsi aynı hakikate farklı veçhelerden evet. ifade kolaylığı olsun diye Açıklamış. Yani akıl olması cihetiyle külli akıl denmiş. Nefs olması cihetiyle nefsi küll denmiş. Evet, evet. Ama e, işin özü biz ne diyoruz? Hep anlatmamızda izahımızda Nur Muhammedi. Ya da hakikati Muhammedi diyoruz. Yani bunun bu isimlerin hepsini içinde cemeder bu. Bu, bu isim. Hepsini cemeder. farklı yani şeyler alemcim, değil. Alemde ne, ne vuku bulduysa ne tezahür ettiyse hepsi o Ahmet'in içinde. İçinde. O karın içinde gibi Evet, öyle diyelim, nokta. İşte o nokta, o noktanın evet. açılması. Şimdi buradan da izah ettikten sonra tekrar geldik. Başka sır meselesi var mı hocam? Şimdi oraya, oraya geliyorum tekrar. Orada işte ee, allah Teala bu sırrı bize yerleştirdiği için işte biz Allahu Teala'ya sadece insan bu alemde cedelleşmiş oluyor Allah ile. Neden? Çünkü o sırrı kendine yerleştirdiği için dedik ya işte o sırada da e, vakıf olduğu için kendisinde o sır otomatik olarak zuhur ettiği açığa çıktığı için ben ne diyor? Rabblik iddiasında insandan başka kimse bulunmuyor. Firavun ne dedi? Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. İnsandan başka hiçbir mahluk ben Rabbinizim dememiştir. Böyle bir şey yok. Bunu bilinçli olarak koydu tabii ki Allah. Tabii ki. Peki, e, onu koyarken e, onun bir e, Hani şey gibi Atarsın da ne derler ona? Zar. Yok hayır zabi. Bir alet bana atıyor geri geliyor ya. Evet. Bu merak. Öyle bir şey olacağını Bumarak. bilerek Cenab-ı Allah onu koymuştur. E, tabii ee, ki yani. Allah-u Teala biliyor. Bakın şimdi yani. insanın yaratılış e, yaratılış hakikati Allah'a asi gelmeyi, günah işlemeyi gerektir. Evet. Yaratılış gereği ise gayesi ise kulluğu gerektir. Bakın, Mesele bu yaratılış hakikati asi gelmeyi e, günah işlemeyi gerektir. Terkip onu gerektiriyor. Terkib yani Allah'ın o terkibi, o oranı koymasında bir hikmet var. Hikmet var. Bir i̇şte bakın burada bir cilve var. Yani bütün bu özellikleri vermekle birlikte Allahu Teala kullan. Aslında yani şimdi bak kul ve Allah bunları ayrı düşünürsek çözüme ulaşamayız. Bir defa hani Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğumuz meselesini iyi bir kavrayalım. Bir. İkincisi bu alemde vuku bulan her hadisenin varlık alemine çıkmış her şeyin onun isimlerinin terkibi olduğu hakikatini iyi bilelim. Hocam bir şey aklıma geldi özür dilerim. Onu koymakla sanki şöyle bir ifade olabilir mi? Ben bunu buraya koyuyorum ama bakalım bunu kim hangi ne şekilde kullanacak? Tanrımda bir Öyle de diyebilirsek ama şöyle demek daha doğru olur yani. Ben bu sırrı yerleştirdim Bakalım bu sırrı kim keşfedecek Kim keşfedecek ve ne şekilde kullanacak Ne şekilde kullanacak zaten herkes bir şekilde kullanıyor evet. Sırrı kim keşfedecek ve Benim e, keşfettikten sonra Benim muradım olan şekilde Kim kullanabilecek <gülüyor> bakalım diye. Yani, Artı mı kullanacak eksi mi kullanacak değil mi? Yani burada aslında yani Bir cilve var evet. İyi anlayalım yani Allah-u Teala aslında Allah'tan gayrısı yok derken her zaman bunu aklımıza tutalım. Alemde Allah'tan <gülüyor> gayrısı yok. Her şey. Aslında bütün bu oyunlar, oyun diyelim ne dersek diyelim, tiyatro diyelim isimlerinin birbiri arasındaki ilişkisi, kavgası, gürültüsü, sevişmesi, öpüşmesi neyse başka bir şey Boya değil. Boya doğu, boyacudu. Bak bütün mevcudatta zuhur eden, vuku bulan, vuku bulan her şeyi, her şey Allah'ın isimlerinin birbirleriyle münasebet. Öyle ya da böyle. Kavgası, gürültüsü, sevişmesi, cilvesi, nazı hepsi bu. Başka bir şey değil. Biz isimler var, bir de bilmediğimiz isimler. Bunların cilveleri de var mı? Var var, yani var, de var, var tabii. Var tabii. Var tabii. Var tabii. Yani bütün isimlere vakıf evet, değiliz tabii. Sorun sorayım. sorayım. E ee, bu hakikati mahmedi eee aslında yaratılmış olan canlı cansız her şey istidatının içinde, içerinin zaten var. Peki bunu ortaya çıkarma özelliği sadece insana bahşedilmiş mi? En kamil. En, kam en kamil açığa çıkarma insana verilmiş. Evet. İşte halifelik dediğimiz bu. Evet. İnsana halifeliğin verilmesi bu. Sadece insan demeyelim. En kamil diyelim öyle mi? Hayır. En kamil. Yani bütün diğer varlıkların içerisinde en kamil Çünkü açığa çıkacak. Allah'ı bu istidatımızdaki hakikat-i ile tanıyoruz. Tamam. Ee, diğer yaratılmış canlı cansız varlıklar da onunla tanıyor ama... En kendi en adına göre. Yoğun olarak bizde var gibi bir şey. Yoğun olarak demeyeyim de onu ortaya çıkarabilme özelliği en çok bizde var dedim öyle Tabii. Onu idrak edebilmek yani. en yüksek düzeyde bizde evet. olduğu için halife. Öyle diyor. Yeryüzüne halife yarattım diyor ya Allahu Teala. İşte bu bundan kaynaklanıyor yani. Halife olmak, halife ne demek? Padişahın adına e, halife kıldığı kişidir değil mi? Tam yetkiyle donattığı Emrine karar kılabilecek, hüküm verebilecek, icra yapabilecek kişi demek değil mi halife? Tam Heh, tam. İşte insan, yani insandan kastımız ama insan. Beşer değil bak. İşte burada insan yani halife olan insan İnsan kamilden değil mi? Yani yani. Neden alemdeki bütün zuhura gelecek olayların hepsini insanı kamil yapmakta? Muhutin i̇bn Hazretleri anlatıyor Fiduat'ta. Bütün alemde cereyan eden her hadiseyi insanı kamil düşünür, tasavvur eder ve yapar icrasını. İnsanı kamil kim? Halife. Halife kim? Halifenin aslı ne? İnsanı kamilin aslı nedir? İnsanı kamil Resulullah Efendimizin tam kamilen aynadaki yansımış şeklidir. Vekilidir. Vekilidir. Peki Resulullah Efendimiz kimin vekili? Allah. Evet. Ne diyor Allah Teala ayette? Yine kendinden kendine Bakın ayette Allah ne diyor? Mutin İbn Arabi Hazretleri vermişti bunu Fütuhat'ta yazıyor. Allah bir kuluyla Direkt olarak zatıyla konuşmaz. Vahiy ile konuşur. Perde arkasından konuşur. Peygamberle konuşur. İşte bitti. Deşifre oldu işte. Vahiyle ile Ateşle oluyor. bağlı oluyor. Birçok örnekleri var. Vahiyle ile konuşur geç. Perde arkasından konuşur da geç. Onlar hep zuhur ediyor. Bütün insanlara zuhur ediyor. Yani vahiy özel manadaki Nebi'ye, Resul'e gelen vahiyi kastetmiyorum burada. Kalbe gelen ilkayı diyorum. O da vahiydir. Bu özel manada vahid değil ama. Yanlışılsın. Peygamber. Bak ne dedi? Allah neyle konuşurmuş? Vahiyle ile konuşurmuş. Ee, perde arkasından konuşurmuş ve peygamberle konuşurmuş. O zaman peygamberin hakikati ne? Bakın işte şimdi buradan döndük tekrar. Allah ismini tefekkür edelim. Gözümüzün önüne getirelim. Allah isminden sonra işte o Allah o nur-u yaradınca yaratınca Allah. Ehad olan Allah. Ehad. Ehad neydi? Tek. Tek. Ehad olan Allah Nuru Muhammed'i yine kendinden yarattı. İlmindeki ilmi suret olarak. Nuru Muhammed'i yaradınca işte o Ehad'ı, Ehad bir mertebe boyut değiştirdi. Ehad'ın ismi ne oldu? Ahmet, Ahmet oldu. Mim geldi. Varlığa çıkış. Ondan sonra tekrar bu şehadet aleminde, yaratmış olduğu alemde Allahu Teala en son Nebi, Resul olarak da Resulullah Efendimiz'i Muhammed Mustafa'yı, ikinci mümü koydu. Şey, Muhammed olarak gönderdi. Demek ki Muhammed'in aslı neymiş? Ahmet'miş. Ahmet'in aslı neymiş? Ehadmış. Ehad ne? Allah. İşin hakikati bu. Esma'dan geçti. İşte. Ama bunlar mertebe. Bak, Mertebeleri asla devre dışı bırakmayın. Mertebeler devre dışı bırakılırsa her şey çorbaya döner. Olmaz. Ehad olan Allah taayyün etti mertebede bir mertebe aşağıya indi Ahmet oldu. Ondan sonra o Ahmet mertebesinden tayin etti bütün bu alemleri yarattı. Ondan sonra tekrar bir daha tayin etti Muhammed olarak da bizim gibi beşer bir insanı gönderdi. Tefsirinde Mesela Çok güzel söyledi. Mesele bu. Onun için ayette geçer. Resulüme uyun ki bana uymuş olasınız. Resulümün sözünü dinleyin ki beni dinlemiş olasınız. Resul Allah'tan gayrı değil ki. Ama bu hakikati idrak edemeyenler, Sünnet'i alıyorlar, haşa kaldırıyorlar, çöpe atıyorlar. Resulullah Efendimizi, Resulullah Efendimizi sıradan bir beşeriyeti olarak görüyorlar. Hani parantez içinde bir mevzu anlatacağım. Ebu Cehil di değil mi? Ebu Cehil geliyor Resulullah Efendimizin yüzüne tükürüyor. Ne kadar çirkin insansın diyor. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ya Resulullah ne kadar mükemmel güzel bir insansın diyor. İkisi ikisine de ne diyor? Doğru söylüyor diyor. Yani hakkı hakikatiyle Üzerini gördü. Gördüm. Neden? Çünkü kendini gördü. Yani. Kendini gördü yani. O ayna Resulullah Efendimiz ayna. Ebu Cehil de kendini de gördü. İşte böyle bakıyor yani. İnkârist i̇şte de her sözün haktan olduğunu biliyor yani. Tabii ki. Hakikati, yani. Ebu Cehil de bakınca peygamberi kendini, kendini gördü. gördü. Tabii kendini gördü işte. Kendi çünkü kendi öyle kötü, çirkin her şeyle. Mürit de zaten eee mürşidini sevdiği zaman o da o sevgiden dolayı kendi kendisini görüyor. Heh, mürid de yani burada e, mürşidine olan muhabbeti, sevgisi arttığı oranda mürşidinden alacağı feyiz çeşmesi açılmış olur. açılmış olur. Bu muhabbet ne kadar fazla olursa o kadar feyiz muhabbeti artar. Bu daha çabuk alır. Terakkesi hızlanır. Evet. Aslında müridin mürşid de gördüğü kendi özündeki, yani hakikati Muhammediye cihetiyle kendi özündeki hakikati oradaki yansıma olarak görmüş olur. Evet. Kendisinde olanın dışındakini görmesi mümkün değil zaten. Bakın ne dedik bugünkü paylaşımda Muhattin İbn Arabi Hazretlerinden. Herkesin istidadına göre Allah tecelli eder. Tecelli de böyledir. Yani evet alemde birçok tecelliyi yağmakta ama herkes istidadınca o tecelliyi alıp değerlendirebilmekte terkibin nispetinde. Terkibin nispetinde. Terkibin nispeti ne kadarsa o sınırlar, o kap dairesinde o tecellilerin değerlendirir mükemmeliyetini görür. Tec Terkibi darsa, darsa yani. tecel dar tecellileri de dar görecek. Yani Birçok tecelliden tecellide haberi olmayacak. Birçok tecelliden haberi olmayacak o zaman. İşte onun için burada yani mürşide duyulan muhabbetin e, kitaplarda yazıldığında dile getirildiğinde, yani mürşidin elinde müridin bir ölü gibi. Olması, gassalın elindeki ölü gibi olması meselesi de buraya dayanıyor işte. Yani verileni gerçekten samimiyet içerisinde aldığı zaman o aldığını içeride adeta böyle bir e, sular, e, ne bileyim vitaminini verir, birden büyütür onu. O zaman o Meyve verdir. sadakayı alanla veren doldur kelimesi nasıl oturuyor değil mi öyle? O da bir şekilde tabi bir cihetten o da o şekilde yerine oturmuş oluyor. Alan da o, veren de o tabi hakikatinde. Şimdi buradaki kastettiğimiz mesele bakın biz bir şeye ne kadar muhabbet beslersek hakikatleri öğrenmek adına. Yani samimiyet diyoruz ya her şey her kapıyı ne açıyor samimiyet açar. Kişi samimiyeti oranınca Allah ona karşılık verir, muamelede bulunur. Bu bilgiyle, bu şuurla, müşidine sarıldığı zaman her şey farklı olmaya başlar. Farklı olur. Tabii. Samimiyette nakisiyet olduğu zaman, şüphe olduğu zaman işte dediğimiz o feyiz çeşmesi kısılır. Evet. Damla damla gelir. Evet. Çünkü samimiyet bak ne diyoruz bak. Çok önemli. Samimiyet bütün kapıları açan anahtardır bakın. Her şeyde. Allah'a muhabbette, Allah'a yönelişte ibadette de samimiyet. Bir insanla bir Ortak bir iş yapacaksak yine samimiyet. Eğer cani gönülden samimiyetle o işi yaparsak o iş hep lehimize döner. Tabi burada ilmin verisini de kullanarak yapacağız. Ve samimiyet içerisinde olursak yani rıza-i ilahiyi düşünerek gayemiz o olarak o samimiyet içerisinde girdiysek hiçbir zaman kaybetmeyiz. Hep kazanan oluruz. Zahirde kaybetmiş gibi gözüksek bile yine kazanırız bakın. Samimiyet her şeyi açar. Samimiyet olmazsa zaten mina fukut biraz bedran çıkarıyor. Yani. E, e, Tabii bir, bir cihetten de öyle oluyor yani. Samimiyet olmazsa yani Allah'a karşı olan ibadetimizde, taatimizde, isteğimizde, duamızda, her şeyimizde samimiyetimiz olmazsa e, o, bu zaman münafıklık ortaya çıkmış oluyor. Hocam bunları anlattım. Benim üç üç sor sorunun hepsi içine girdi. Girdi değil mi imamci? Evet. Bütün ve, üç üç sorunun hepsi, hepsi içine. Devam girdi. O zaman top, demek ki top, top, top. <gülüyor> toptan cevap vermiş olduk imamci. Samimiyet demek ki ne iş yaparsak yapalım Samimiyet çok önemli çok Yani gerçekten bu işleri Bu hakikati öğrenmek, idrak etmek ve yaşamak istiyorsak Samimiyetle Allah'a yönelirsek Ne diyor Allahu Teala? İlmi isteyene veririm Bu manada işte yani Samimiyet olarak istiyorsan Allah da verir o ilmi İlmi isteyene veririm Ama malı istediğime veririm diyor Yani bu dünyada kalkıp da Allahu Teala'ya Teala ya Rabbi beni çok zengin yap Bana şöyle mal böyle mal ver Diye dua etmek yanlış bir, bir dua olur çünkü belirtmiş zaten malı kime istersen veririm diyor. Bu malı verirken de bir insanların ya işte ben şöyle ticaret yapıyorum ben çok akıllıyım. Şöyle aklımı kullanarak fabrikalar kurdum da şöyle yaptım böyle yaptım da bu malı kazandım diye iddiada bulunması cahilliktir. Nice aklı kıt insanlar var ki fabrikatör. Veyahut da çok zengin. Allah yani aklı olana vermiyor malı. Nice çok dahi insanlar var ki malı mülkü yok. Demek ki bu akılla kazanılan bir şey değil bu mallık. Bu maddi kazanç. Allah'ın vermesiyle olan bir şey yani. Yani bu malı demek ki kime dilerse ona veriyor Takdirli. Allah Teala. Takdir etti kime takdir ettiyse. Ha ama ilmi isteyene veririm demiş. O zaman Ha tabii ki ilimde şöyle şartlar yine ayana sabitemize dönüyor. Yani ayana sabitemizin kalıbı dairesinde o ilmi alır, onu özümser, hazmeder ve yaşayabiliriz. Aynı sabitemizde e, o ilmi değerlendirme kapasitesi yoksa bu hakikatleri dilediğin kadar aç anlat sırları ifşa et karşıdaki anlamaz. İşte Allah bazen de bu sırlara böyle bir şey koymuş, Aynen. perde koymuş. Yani bazı insanlar hakikaten sırrı alenen ifşa eder ama o kabiliyeti olmayan insana perde olduğu için orada sırmır görmez. O zaman ilimle birlikte perdenin kalkmasını da isteyebiliriz. E tabii zaten Rabbim ilmimi arttır derken bu otomatik zaten bu ilim perdeyi kaldırır. Geçen gün dün mü bir paylaşımda bulundum Whatsapp'ta. İlim perde bazı insanlar şunu iddia eder. İlim de bir yerde insana perdedir. İlim insana perde olmaz. Nasıl perde olur? Mertebe olarak aşağı mertebeden ilmi bilgiyi kullanıp yukarı mertebeden daha kâmil olan bilgiyi kullanmamakta inatlaşırsan işte o zaman ilim sana perdedir. Bu manada ilim perdedir işte. Heh, bu, bu şekilde perde olur. Yani aşağı mertebeden olan ilmi kullanmaya ısrar ediyorsun. Halbuki daha üst mertebeden sana daha geniş alanlar açacak bir ilim gelmiş. Daha kamili. Daha doğru bir bilgi gelmiş. Ama sen onu alıp kabul etmiyorsun. Ben aşağıdaki doğruyla e, kabul ediyorum. Bununla yetinirim diyorsun. İşte burada o zaman senin o aşağı mertebedeki ilmin sana perde oluyor. Yukarı mertebedeki o geniş ilmi o deryayı okyanusu göremiyorsun. Havuzla uğraşıyorsun yani. Aynen. mesele bu oluyor yani Aynen. havuz bana yeter diyorsun evet, havuz bana yeter diyorsun okyanusu <gülüyor> haberin yok görmedim çünkü okyanusu sunsa bile başka birisi korkuyor, kabul boğulur, etmiyorsun boğulur, boğulur diye ha, diye kimisi korkar <gülüyor> Yani bazıları öyle der Hayır, ama, kimisi, ama bende de onun için. Aman ben ilim öğrenmek istemiyorum der bazıları ama ilim öğrendik mi mükellefiyet artıyor der evet. ben mükellefiyetten korkarım kardeşim Aynen. der kimisi Aynen. e bu da onun kabı da o kadar işte evet, evet. halbuki ilim öğrenmekten çekinilir mi hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş Rabbim ilmimi arttır de sen bu ayetle Allah'ın bu emri ortadayken sen nasıl diyebilirsin ki aman ben ilim istemiyorum ya kalsın bırak bu cehalettir işte o zaman yani ilim istemiyorum diyen insan cahilliğinden istemez cahillikten istemez yani başka bir şey değil işin hakikati bu işte sırrı bu sırrada farklı vecihlerden dolandırarak böyle üstünü süsleyerek biraz boyayarak anlatmaya çalıştım. Evet. Bunları puzzle'ın parçaları gibi bir araya getirdiğinizde çözebilirsiniz. Yani alenen, açık, aşikar bir şeyler ifade etmek istemiyorum. Herkes mertebesin canlasın. Açık, aşikar ifade etmek istemiyorum. O sırla alakalı. Çünkü açık, aşikar bir kelime kullanırsak bunu yanlış kullanan olabilir. Onunla Yanlış kullandığı için yanlış amel yapar bu sefer. İtikadı evet. sarsılır. Burada da vebale girmiş oluruz Allah muhafaza. Ama bu taşları yerlerine oturtulduğu zaman tabii bu zaman içerisinde kavranılabilecek bir şey. Yerlerine oturtulduğu zaman bu hakikat ortaya çıkar. Yani e, ifade edebileceğimiz şey bu. Yine bu konuyla bağlantılı Muntakibni Arabi Hazretleri der. Şeytana İblis-i Allah Teala soruyor. E, sana sana sana Adem'e secde et dediğim zaman Etmemeni murad ettiğimi ne zaman anladın? Bu emri sana verdiğim zaman mı anladın? Yoksa sen secde etmeyip de ben seni huzurumdan tar edip lanetlediğim, kovduğun zaman mı anladın? Şeytan da diyor ki İblis ya Rabbi secde etmeyip sen de beni huzurundan lanetleyip kovduktan sonra anladım ki sen Adem'e secde etmememi murad etmişsin. Allahu Teala diyor ki işte bunun için cezalandırılacaksın. Burada sır var işte. Ama başka türlü de imkan yok. İmkanı yok başka. Yani. Ama işte bunun içinde cezalandırılacağız. Evet, evet, Olay bu. Biz de deniştik yani. Allah beni korursa şey Ama Allah'ın tuz yani, dağı. Bu sistemin <gülüyor> işlemesi için oluyor. Sistem böyle işliyor. Evet. Allahu Teala onu yok, onunla görevlendirdi. Yani o onun için yaratılmış. Yani ayağının sabitesi o şu an yaptığı eylemleri yapmaya Adal uygun. O adaletsiz davranmıyor. Adal Hayır Adal asla gereği. Gereği. Tabii. O role Allah asla gereği. Allah kimseye zulmetmez. Etmez, evet. Hiç kimseye Allah zulmetmez. Demek şeytan öyle bir ayağını sabit. Şeytan da bu hakikati en iyi bilen, nice alimim diyenlerden de daha alim bilendir. Çünkü Resulullah Efendimizin huzuruna geldiği zaman çok çirkin, ihtiyar iki tüy sakalıyla beraber Muhedin i̇bn Arabi Hazretlerinin eserinden alıntıdır şeytanın evet. hileleri diye. Hangi kitaptı? Şecere Türk geçiyor. Evet. Orada geldiği zaman Resulullah Efendimiz sahabesiyle otururken orijinal haliyle. Or, yok. O surete bürünüyor. Orijinal hali değil. Çirkin, Çirkin. E, yaşlı bir surette geliyor. Kapı çalınıyor. Giriyor. Resulullah Efendimiz de sahabesiyle birlikte oturmuş. Sohbet ediyor. onun asıl, asıl hali değil mi? Değil. Hayır. Değil. hayır. İnsan gibi. suretine bürünüyor. Yani insan Ondan sonra geçiyor. Bir köşeye oturuyor. Resulullah Efendimiz Z e, soru soruyor. Resulullah Efendimizin sorusunu da tek tek cevaplandırıyor. Bir birçok soruları var. Evet. O eseri okursanız o kitapta her şey detayla yazıyor. Evet. Şimdi demek istediğim şu, anlatmak istediğim. Hatta oraya gitmezden önce Allahu Teala şeytana sesleniyor. Git Resulullah Resulullah'ın yanına git, sahabesiyle birlikte oturduğu yere geç oraya otur. Sana ne soru soruyorsa dost doğru cevaplar. Allah'tan bu emri alıp öyle gidiyor. Şeytan. Ondan sonra gidiyor. Tabi sahabe bilmiyor onu. Onu yaşlı bir insan olarak zannediyor. Şeytan olduğunu bilmiyor. Resulullah Efendimiz soruyor. O cevaplıyor. Soruyor. Cevaplıyor. Yani bütün hilelerini, oyunlarını, tezgahlarını, insanı nasıl kandırdığını, ne çeşit yardımcıları olduğunu, isimleriyle orada her şeyle zikrediyor. Bu hadis. Hadistir bu. Seceret geçiyor. Resulullah Efendimiz bunu anlatmış. Ve en sonunda diyor ki, en son. Çok dikkatinizi çekerim. Resulullah Efendimiz'e diyor ki Ne senin bir insana hidayet etmeye ne benim bir insanı saptırmaya gücüm yoktur. Her şey Allah'ın muradı ve dilemesiyle olur. O zaten bütün şey bitti. Bitti. Her şeyde kalıyor. Lüp, şey de lüp, işte. evet, lüp, lüp. Evet, ama, ama vesvese verebilir. Vesvese evet. ayrı. Vesvese ayrı. Ayrı bir şey. Ama biz yine de yarıştayız. Biz, biz yarıştayız. yarıştayız. Biz sonumuzu gördük mü? Leyvuma'yı okuduk mu? Sonumuzda ne yazıyor? Bilmiyoruz. Allah bize ne emretti? Bakın Rabbi hassımız var. Rabbi hassımız olmasına rağmen Allahu Teala diyor ki emrolunduğun gibi dost doğru. Ey kulum diyor ben sana evet bir ayağını sabite verdim. Belli bir standardım var. Yani sen talep ettin ben de sana verdim. Onun dışına çıkamayacaksın. Ama umum olarak bütün kullarıma, insanlara ve cinlere bana ibadet etmenize emrettim diyor. Ve şeriat gönderdim size. Bu şeriattan sizi hesaba çekeceğim diyor. Şeytan da bir zamanlar alimdi ama sonu ne oldu? umrad öyle. İlahi öyle. De Murat'tan korktuğu için insanlar. İşte emrolunduğun gibi dost <gülüyor> doğru ol. Resulullah Efendimiz neden diyor beni ihtiyarlattı ve eh Ehlullah neden bu ayeti okuduğumu tir, tir titrermiş. Acaba <gülüyor> benim ayağını sabitem emrettiği gibi dost doğru olmaya uygun mu? Değil <gülüyor> Allah'tan korkar. Ve Allah'tan hakkıyla korkan alimlerdir ayağın sabitçiden dolayı. Işte. i̇şte bu meseleyi bilen hakkıyla korkar. Yoksa cahil. Korkmaz tabi Allah'tan. Mülhime makamı oradan azal oluyor mu? Mülhime makamı tehlikelidir. Ayaklar kayar. o Mutmainne. gelmeden. ya gelince Allah'ın koruması. Hıfzı altına girer kişi. Mutmainne'ye gelmeyen o endişe kalkar mı o zaman? Kalkmaz. O yine hassas bir şekilde yine şeriata bağlılıkları devam eder. Her şeyiyle Allah'ın emrine uygun devam ederler. Devam eder. Evet. Çünkü Allahu Teala öyle buyuruyor. Yakin gelene kadar Rabbine ibadet et. Ayette böyle geçiyor. Yakini de evet. ne yapmış müf müfessirler? Ölüm gelene kadar. Evet. Yani sen kurtulmuş bile olsan Resulullah Efendimiz zamanında cennetle yani müjdelenen cennetle yok. müjdelenen sahabeler vardı. Hiç gevşeme oldu mu onlarda? Yok. Zaten hakikati idrak ettikten sonra Allah'ın emrine sarılmak daha da artar. Muhabbeti daha da artar. Allah yani, adamları Allah'ın emrine uyanlardır tabii ki. Ya, Hakikati idrak ama. eden de gevşeme olmaz. Yok, geldi. ben Şimdi rahatsızlık hissetmiş, Diyor ki bana, ne Benden kalkmış diyor. tamam iyi. Cennetlik yani. Müjde almış. Mürşidinden mi almış müjdeyi? Müjdeyi. hocam Ya onlar zavallı, güzel, yani, zavallı insanlar. Şey, Allah istihit. E, hani, bu Adem ve Ali bu melekten yemesi sonra dede irade ediyor ya. De. Evet. Onlar o biraz önce bir anlattığın meselede bir benzerlik. Hangi var. meselede? İşte bu hani e, şey olma, itiraz etme. Şeytanın meselesinde. Yok yok. İtiraz hani kul itiraz etmekle bir e, hükümlüdür. He evet. orada bir benzerlik var. İtiraz, yaratılış hakikatinden geliyor. Neden? Doğasından geliyor. Evet. Nefs dediğimiz işte. Yani o unsurlar girmiş ya devreye. Bak unsurlar devreye girmese ruhumuz unsuri boyutun etkisi altında kalmasa dedik ya bütün ruhlar saf halde. Ama hocam onu da kullanmamızı istemiyor Cenab-ı Allah. İşte kemalat orada çıkıyor. Yani gönderdi sır orada. Gönderdiği şeriata uyarak yani nefsiyle mücadele etsin, arınsın temizlensin. Beşeriyetten insaniyete yükselsin. Esfeli Safiye'inden e, Ahsen-i Takvimliğe gelsin ki halifeliği zuhur etsin. Açığa çıksın. Zaten Ahsen-i Takvimliğe gelip de halifeliği zuhur edip açığa çıktığında sırrı bilmiş oluyor. oluyor işte Allah'ın mekri işte. Mekri Mekr. diyor ya Allah. Allah Mekr. tuzak kurar. Mekri. Allah yani tuzak onu kurar. Sana vermekte... evet. Onu sana vermekte o, o, o gücü vermek... Allah tuzakları kuranların en hayırlısıdır. O gücü sana vermek de bunu bu şekilde kullanma manasında değil. Kullanma manasında. Aslında. Şimdi tabii. Hakikaten şimdi e, burada verdiği o şeylerle, işte özelliklerle işin cilvesi burada giriyor devreye. Yani imtihan dediğimiz burada giriyor devreye. İmtihan yani. tabii. İmtihan dediğimiz meselenin hakikati bu. Yani kendimizdeki o kemalata seyir halinde o nefis terbiyesi, tezkiyesiyle Allah'ın rızası istikametinde bir kul olarak yaşama gayreti gösterip de bunu başardığımız oranda insanlığımızı yani halifeliğimizi açığa çıkarmış olabiliyoruz. Bakalım o velilerine mi e, sarılacaksın yoksa ondan kaçacak mısın şeklinde? Bir, e, i̇şte yani ne? oradan perdeli mi kalacak ha. kişi? Yani onların emanet olduğunun farkına idrakine varıp da emaneti sahibine teslim edip sahibinin emri doğrultusunda bir hayat mı yaşayacak evet. yoksa o verileni emanet değil de kendine mal edip dilediği gibi Rabbini ilan mı evet, edecek ilan. işte Firavun gibi yani işte Allah o sırrı verdiği için insan Rabbini ilan ediyor bakın evet. başka bir mahlukatta böyle bir şey yok evet, evet. cinlerde hiçbir cin ben senin Rabbinim demez böyle bir şey yok yani cinler dedik ya şirk koşan tek varlık insan başka hiçbir varlık Allah'a şirk koşmamış cinler dahi biliyor yani Yaratıcısı, bir yaratıcı alemi, yaratan bir Allah olduğunu bilincinde. Ama insanda işte ne kadar böyle acayip bir hadise değil mi? İnsan nankördür, insan cahildir buyuruyor allah Teala ayette. Yere göğe emaneti teklif ettik, kabul etmediler. İşte nankör olan insan, aciz olan insan, cahil olan insan kabul etti. Yani Hud suresindeki hadisede, İrade ile başka insanı kâmil, başka insan yalan yerli, yani, tamam mı? <gülüyor> İrade ile Murat arasındaki nein gerçekleşeceğini bilemediği için. Tabi, tabi. İrade Muratla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Bilemediği için korkuyorlar, titriyorlar. Tabi. Ondan kaynaklı. Saray makamunda da çıksa, iş parke edilir. Zaten işin hakikatine vakıf olsa, Allahu Teala dese ki ki demiş Hazreti Ebubekire. Resulullah Efendimizden haber göndermiş. Git okuluma söyle. Ben ondan razıyım, o da benden razı mı? Resulullah Efendimiz geliyor Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir diyor Allahu Teala sana bir haber gönderdi. Buyur ya Resulullah diyor heyecanlanıyor. Ne dedi? Ben okulumdan razıyım, o da benden razı mı? Kendinden geçiyor. Hatta bir rivayete göre devran ettiği söyleniyor. Yani olduğu yerde döndü. Ne dedi ne dedi bir daha söyle. Defalarca Resulullah Efendimize söylettiriyor. Ne dedi bir daha söyle. O kadar mest olmuş ki. Ne demek Allah'tan ben okulumdan razıyım, o da benden razım mı müjdesini almış? Evet. Böyle olmasına rağmen zerre kadar şeriatın emirlerinden şaşmış mı hayatım? Şey, şey, şey. Yok öyle bir şey. Daha çok bağlıdırlar. Da Tabii daha Peki, çok bağlı. Efendimiz müjdelediği halde. Tabi Rabbime düşük. ibadet eden kul olmayayım, olmayayım mı diyor. Niye bu kadar namaz kılıyorsunuz? Yani Sen gelmiş geçmiş gelmiş bütün günahların affolundu. Tabi bütün Buna günahların affolundu dedi adı. Demek ki, Burada demek ki işte bu, bu sırrı iyi anlamamız lazım. Allah'ı ne kadar çok bilirsek ona karşı olan taatimiz, sevgimiz, muhabbetimiz, ibadetimiz o kadar artması gerekiyor. Bu da bir ölçü o zaman işte. Değil mi? Bu da bir ölçü o zaman. Şimdi biz yapalım hocam. Saat 9 oldu. Oldu mu 9? Evet. Sohbetimizi evet, burada tamamlayalım. Orada, orada, orada, tamamlayalım. Son, son soru sor bakalım. Bu zamandan bir sormak istiyorum. Nasip olmalı. Ee, şimdi hocam şöyle. E, Adem Aleyhisselam'a e, sevze etmeyen şeytan ile Serhat'ı Mehmet'i Halil'i e, saptıran şeytana aynı mı düşünelim? Aynı düşünelim fakat şöyle. Şeytan yani iblis. Adem Aleyhisselam'a et, secde etmeyen şeytan bütün cinlerin şeytanlaşmış olanlarının reisidir. Kralıdır. Padişahıdır. O birebir bir bizatihi gidip insanların her biriyle tek tek uğraşmaz. Onun emrinde yine öyle işte nasıl insanlarda var onların da emrinde derecesi böyle aşağıdan yukarıya doğru şeytanlaşmış cinler var. Tabii şeytanlaşmış onun fikriyle. Tabi evlilik de var da onların da içinde aynı şeytanın ilmi gibi derecesi yüksek e, şeytanlaşmış ifritler cinler var. İşte onlar insanlarla musallat olur. Yani insanların geneliyle uğraşan en aşağı seviyedeki şeytanlaşmış cinlerdir o. Yardımcı şeytanlar. İlim düzeyi yükseldikçe insanın, onunla uğraşan insanın şey şeytanın da kalitesi yükselir. Tabi bu sefer daha bilgili şeytan gelip onunla uğraşmaya başlar. Gücü daha kuvvetli olan gelir gelen Secde etmeyen Resulullah Efendimiz'in sohbetine gelen şeytan Hazreti Adem'e secde etmeyip kıyamete kadar kendisine ömür verilen şeytan. Diğer şeytanlar, şeytanın yardımcısı olan şeytanlar ölümlüdür. Ölümlü. Onlar 300 sene yaşar, 500 sene yaşar ölür. Olan tek, değil mi? Efendim? Ölümsüz olan, tek, Ölümsüz bir olan şeytan bir tane. Evet, etmeye. o bir tane. Peki hocam, yani e... ölümsüzden kastımız kıyamete kadar ömür verilir. Şimdi bize şeytan ve nefis çarpıyor. Evet. Şey, oradaki şeytanı şeytan yapan neydi? İlmi miydi? İlmiyle mi oldu alt oldu? Şeytanı o şeytanı şeytan yapan ayağını sabitesinin hakikatiydi. O ayrı. Şimdi bize günah çet şeytan biz. Evet. He. ondaki neydi? O neden yan, yan, yanıldı? Yani He. Orada işte Hazreti Adem'in yaratılışına baktı, gördü e, cennette e, seyretti. Ilmi. Baktı i̇lmi. ki Allahu Teala, il, Allah Teala ilmi. Allahu Teala onu çamurdan yaratmış. Bak. O dedi ki şimdi ilmin sahibi ben dedi ateş unsurundan yaratıldım. Ateş toprak unsurundan yücedir, yüksektir. O buradan kıyas yaptı, kıyas. Evet, i̇lmi ona şeytanlık yaptı. Bak ilmiyle kıyas yaptı. Dedi ki o topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım. Dolayısıyla ben ondan üstünüm. Ben niye ona secde ki dedi. Doğru söyledi. Mi? Aslında doğru söyledi ilmi verisine göre. Ama onun cesedine baktı işte. Hakikatine bakmadı. Allah Teala ona yerleştirdiği ruha o sırrı halifeliği verdi. Bundan habersiz. O şeytanı da ilmi olmuş oldu. İlmi olmuş. oldu, oldu. tabii. Tabii. Bir şekilde çünkü ilim ona perde oluşturdu. Bizi işte. şeytan ve nefis aldatıyor. Onu da ilmi aldı. Demek ki ilim... ilmi yanlış ilim, kullandı. Yani, yanlış kullandı. Orada. Bazı profesörler var şimdi Allah'ın huzuruna çıktı. İbn-i Sina şeytanlık yaptı. Bu iş bu iş profesörlükle olmaz ha, bu iş. De nice yapıyordu. nice pr profesörler vardır ki cahilin de cahilidir. Eş, hani eee kitap yüklü mercek konumundadır yani. En yazdı ama e, neyse isim isim vermeyelim. i̇bn ona ne yaptı? İşte şeytanlık yaptı bilisi bilisi şeytanlı şeylerde enteresan insanlardan üstün şeyler geliyor bilgiler dikkat etmek Demiş lazım ki hocanın dediği ezanı ya. ezanı bilide camiden olmalı mi olmalı. dinlemek lazım kasetten dinlesinler olmaz Anladım. yani işte burada yani insan tam manada ilim sahibi değilse yani yeterli yetkin ilme sahip değilse bu sefer ilmini işte kendi kendine bu sefer o ilmi kıyas yapmaya gider bu sefer de sapıtır. Yani Tabi yani. uyduruyor. Nefsine hevasına uyduruyor. Hevasına uyduruyor. O zaman burada şu tespiti yaptım ben. İlmi şeytanlı, şeytanı şeytanlığından düşsün. İl, i̇lmin zararı. Eğer kendi ilmi ilimde şeytanlık yapıyor ya insana. İlmin zararı demeyelim. İlmin zararı olmaz. İlmi, i̇lmi yani şimdi şeytanı ilmi şey, e, ilmi yerinde kullanamamak ilmi yerinde kullanamamak yani daha kamilini görememek neticesi, az, sohbette de geçtiği gibi aşağı mertebedeki Kâmil, ilmi he, aşağı mertebedeki ilmi kullanıp da yukarı mertebedeki ilme kabul etmezse insan cehalete düşer işte o zaman. Yani o ilmi o perde o, olur kendisine. Ve baktığı zaman mesela onun yaratılış hakikatine baktı şi, de baksaydı bir vecihden baktı, he, bir zahirine Bilicihden, baktı. O zaman ilimle birlikte farklı vecihlerden de onu o zaman bu çıkıyor ortaya. Yani meseleye sadece zahir ile bakmamak gerekiyor. İbris zahirine baktı toprak dedi. Evet. Ama batınına baksaydı halifelik özelliği ruhunun hakikatini görürdü. Demek ki evet doğru bir meseleye zahir ile bakan insan bu sefer zahirindeki o bilgiyle o ilmiyle cahillikte kalmış olur. Doğrudur. Sapar da sapıtır. Bu İsmail Halk dediği gibi ne diyor işte tek kanatlı kuş olur. Uçmaz diyor asla uçamaz. Zahir ilimleriyle donanmış olabilir bir insan. Mükemmel bir şekilde zahiri ilimleri bilebilir. Ama batını ilimlerden haberi yoksa cahildir o. Hakikat ehline göre. Dedik. Konuyu tamamladık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme mağfirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina muhammedinil Fatihi ma ve lima sabğa Nasır el Hak bil Hak ve Hadi ila sıratı al ve Ala Alihi hakkı Kadrı ve Miktarı il Azim. Subhan Allâzir âne, Subhan Allâzir mekâne, Ya Lemû mekâne. Subhan Allâzir ve selamu aleykü ya Rasûlullah, Salât ve selamu aleykü ya Habîb Allah, Salât ve selamu aleykü ya Sîde al Ebûlîn ve al Aakhirîn salawatullahi ve aleyna ejmâyin. Subhan rabbike Rabb izzeti Izzet ama ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha